Économie écologique Pelin Cengiz, Barış Gencerbaycan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta benim program ortaklarım yok, ben yalnızım. Ama e, bir konuğum var, e, konuğumla birlikte bugün e, çevre dostu. ...yeşil binalar meselesine konuşacağız. Kendisi Altensiz firması kurucularından yeşil bina uzmanı Emre Ilıcalı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi bu konut meselesini, kentleşme meselesini çok fazla konuşuyoruz son yıllarda... Yani sürekli bu işte kentsel dönüşümle birlikte işte binaların yeniden yapılması süreci e, ama e, aynı zamanda onun dışında yani bu e, kentsel dönüşüm meselesinin e, yanı sıra e, çok ciddi bir e, konut e, sektörü, konut e, üretimi e, söz konusu. Tabii bu arada aslında e, işte enerji verimliliğine, e, atık meselesine. Ee, çevreye duyarlılıklar e, noktasında bir takım hassasiyetlere e, önem verilen e, bina üretimleri de var ama bunlar e, herhalde e, son derece e, kısıtlı kalıyor e, konut üretimi çok hızlı geliştiği için. E, belki biraz e, sizin e, firmanızın e, esas itibariyle yaptığı e, faaliyetlerden ...bahsederek başlayalım. Ondan sonra bu yeşil bina meselesi Türkiye'de ne durumda onu konuşalım. Tabii ki. Ee, öncelikle teşekkür ederim. Ee, biz Altensiz firması olarak aslında bir e, mühendislik firmasıyız. Fakat biz bu mühendislik ve e, proje yönetim hizmetlerimizi e, sürdürülebilirlik e, yönetimi adı altında tanımlıyoruz. Daha çok e, inşaatlarla, gayrimenkul sektörüyle ilgili ve bunların tabii dolaylı olarak e, inşaat malzemeleri bunları etkileyen konularla ilgili... Mühendislik, danışmanlık ve e, proje yönetim hizmetleri sunuyoruz. Biz sizin de belirtmiş olduğunuz gibi özellikle gayrimenkul sektörünün e, bir yandan yüksek bir imeyle ilerlerken bir yandan da e, insanların ihtiyaçlarını, doğanın, çevrenin ihtiyaçlarını göz ardı etmemesi için e, bir takım stratejiler, bir takım uluslararası standartları takip ediyoruz ve bunların uygulanması için elimizden geldiğince bir çalışma yürütüyoruz aslında firmamızda hı hı. bu anlamda. Evet. Peki nedir şu anda Türkiye'deki bakış açısı? Yani baktığımız zaman işte görüyoruz yani medyadan takip ediyoruz. Başka vesilelerle önümüze çıkıyor sürekli. İşte bazıları işte sorunlu yıkılsın mı yıkılmasın mı üzerinden tartışıyoruz. Kimisi silüeti bozuyor. Kimisi başka türlü sorunlar. Veya da işte görüyoruz ki aslında bugüne kadar sanayinin çok farklı kollarında çalışmış bir takım hosyalar ...holdingler, şirketler bile bu gayrimenkul işine giriyorlar. Ama yani bu bahsettiğiniz e, konular ne kadar e, öncelikli Türkiye'deki konut üretimi esnasında? E, biz aslında yapılan araştırmalara göre insanlar e, yaşamlarının yaklaşık yüzde yetmişini... ...bazen yüzde doksanını deniyor, e, binalar içerisinde ge geçiriyoruz. Ve e, sizin de bildiğiniz gibi e, gayrimenkul sektörü ve bununla alakalı yan dallar e, ...ekonominin özellikle de Türkiye ekonomisinin ciddi bir e, boyutunu oluşturuyor. Tabii bunların bu sebepten ötürü bunların etkilediği gerek bizim yaşamımızda gerekse de genel e, ekonomik yaşamda birçok konu var. E, biz bunun çevreyle ilgili olan kısmını aslında ele alıyoruz. Hı hı. Bu anlamda da yeni yapılan projelerde bir yandan tabii ekonomik ve maliyetsel kısımlarını gözeterek bir yandan da çevreye olan etkilerini içinde yaşayan insanlara içinde çalışan çalışanlara yönelik etkilerini belirli. ...limitler içerisinde tutmayı ve bunların olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. İşte bahsettiğiniz gerek yıkım esnasında Hı -hı. çevreye olan etkiler çok önemli. Yani biz hızlı bir inşaat e, kentsel dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Fakat bunu yaparken bir takım e, konuları da göz ardı edersek bu iyice kaos ortamına dönüyor. Hele ki İstanbul gibi bir kaotik bir şehirde. Evet. O anlamda biz projelerin başından sonuna ilk gününden Hı -hı. kararın alındığı günden... ...en son kullanıcıya teslim edildiği sürece hat hatta... İşletmesel süreci de dahil olmak üzere birçok konuda belli standartlara uygun olarak planlanıp tasarlanıp inşa edilmesini ve işletilmesini öngörüyoruz. Ve bununla ilgili de uluslararası sistemleri adapte etmeye çalışıyoruz bu sektöre. Tabi tahmin edersiniz ki sizin de belirttiğiniz gibi bu şu anda çok az hı hı. buna olan ilgi çok büyük ama bunu uygulayan şu anda öncü firmalar oluyor genellikle. Bunun daha geniş bir kapsamda biraz daha standartlaşarak en azından bazı kriterlerin standart hale gelerek bu kentsel dönüşümün de verdiği ivmeyle hayatımıza doğrudan adapte olması gerekiyor. Bunun için birçok uyarıyı da alıyoruz biz aslında. Hı hı. Doğa olaylarından, evet. afetlerden e, bu uyarıları alıyoruz ama bunun çok daha hızlı bir şekilde adapte olması lazım. Sadece konut yapıp satmak değil, bunun nasıl yapıldığı ve... İleride bunda yaşayan insanların nasıl etkileri olacağı da çok önemli bizim evet. için. Peki yani aslında dinleyicilerimizin kafasında da tam oturması açısından yeşil bina, çevre dostu bina dediğimizde ne anlamalıyız, neleri barındırmalı, ne gibi özellikler içermeli? Şimdi yeşil bina, daha doğrusu yeşil kavramı hep aslında doğayla, çevreyle özdeşleşmiş bir kavram. Fakat bunun altında, bu çok geniş şemsiye bir kavram aslında, bunun altında birçok konu var. Binalar özelinde konuştuğumuzda bir binayı ortaya çıkaran birçok etken, birçok süreç var. Her bir sürecin bu yeşil olma, bu binanın yeşil olması yolunda her bir sürecin büyük önemi var. İşte tasarım aşamasında binanın hangi binada kullanılan malzemeler, binada kullanılan iklimlendirme sistemleri, binadaki enerji verimliliği, binada enerjiyi nasıl kullanıyoruz? Hı hı. Binada suyu nasıl kullanıyoruz? Mesela su da aslında çok önemli. Herkes enerji verimliliğine odaklanıyor aslında ama Birazcık da tabii maliyet yönü olduğu için ama evet. su da ileride hepimiz biliyoruz ki çok büyük önem arz edecek. Hatta bugünlerde. Hatta bugünlerde yani evet. e, çok büyük önemi var. Suyun nasıl kullanıldığı, suyun nasıl yönetildiği, yağmur sularının nasıl yönetildiği işte görüyoruz seller oluyor birçok bir konular ortaya çıkıyor. Bu suyun nasıl yönetildiği, sert zeminlerin o binada nasıl yönetildiği, peyzajın nasıl yapıldığı. Ee, ...binanın mimari tasarımında gün ışığından ne kadar faydalanıldığı... ...veya binanın içerisindeki mahallerin insan sağlığına yönelik etkileri... ...içeride kullanılan malzemelerin insan sağlığına yönelik etkileri gibi... ...birçok yüzlerce kriterden oluşuyor. Biz bu kriterlerin hepsini inceliyoruz bir bina projesinde, hı hı. bir bina özelinde. Hatta bu kent... Sel ölçekte de olabiliyor. Yani bunu makro ölçekte de alabiliyoruz. Bir hmm. mahallenin, hmm. bir toplu konut alanının e, etkileri, kriterleri de ayrı tabii. Onları da inceleyebiliyoruz. Ve bunun sonucunda bir kriterler dizisi ortaya çıkartıyoruz. Bu kriterler dizisine uydukça da eğer istenirse tabii uluslararası denetleme sistemleri var. O denetleme sistemleri altında denetleniyor ve işte sertifikalar alabiliyor hmm. bu binalar. Hmm. Yani bunun ucu açık kriterlerimiz yüzlerce ve her konuyu ilgilendiriyor. İnsan sağlığından enerjiye, suya... Ee, yeşil alanlara, açık alanlara kadar birçok konumuz var. Evet, aslında dediğiniz şey hemen e, akıllarda e, bu e, Taksim Meydanı'na e, dökülmüş olan e, betonu e, hatırlatıyor ve e, biraz yağmur e, miktarı fazla düşünce aşırı yağış olduğunda e, nasıl işte İstiklal Caddesi'nin diz boyuna kadar e, su bastığına Şahit olduk ki bu da işte yanlış tasarlanma suyun nereye gideceğinin iyi hesap edilmemiş olması böyle bir beton denizinde evet. neredeyse kayıkla seyahat edecek noktaya gelmiş bir durumla karşılaşıyoruz bunlar tabi plansızlığın işte ölçeksizliğin öngörüsüzlüğün aslında sonuçları olarak karşımıza çıkıyor her ne kadar sizin gibi bu alanda işte aslında gerek belki yerel yönetimlere gerek Ee, üretici e, firmalara konut üreticisi firmalara yol göstermeye çalışanlar olsa da e, Topyekün bu alanda bir e, şeyimiz yok bizim ülke olarak e, bir standartlaşma e, çalışmamız yok. Acaba e, buna e, bunun için yani yapılması gereken neler olabilir? Sizin de belirttiğiniz gibi aslında bu bir birazcık kültür meselesi. Yani bir bilinç meselesi standartlardan da önce aslında. Hı hı. Yani insanlar ülkemizde bina yapılıyor, binalar yapılıyor. Fakat bu binaları yapılırken gerek çevreye, gerek kaynakların tüketimine gerek bu binada yaşayacak insanlara nasıl bir ortam bırakacakları konusu ilk sıralarda maalesef. Her proje için konuşmayalım ama çoğu proje ilk, ilk sırada değil bu konu. Evet. Burada bir... Toptan e, tümden gelin şeklinde bir kültür oluşturularak çevrenin de önemli olduğu, bu binalarda kullanılan enerjinin de önemli olduğu, kaynakların da önemli olduğu vurgulanmalı. Dediğiniz gibi baştan planlama aşaması bizim için önemli konu. Yani bir bina bittikten sonra bunu e, belli bir şekle sokamıyorsunuz. Baştan planlanmalı veya bir kent... ...baştan planlanmalı. Bu anlamda da... hani ...kentsel dönüşüm tabii ki... E, ...negatif yanları olduğu kadar... ...pozitif yanları da var. Bizim için önemli bir... ...adım. Yani doğru yönetilirse eğer... E, ...sadece deprem tabii... ...depremsellik çok önemli ama sadece bu değil... ...diğer afet konuları, diğer çevreyle ilgili felaketlerin de engellenmesi anlamında özellikle İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerinde bunların mutlaka adapte edilmesi lazım. Şu an için birkaç birkaç demeyeyim birçok firma hmm. oldu ama yine de az bu sayı yetersiz çok daha artması gerekiyor. Talep çok büyük insanlar istekli fakat hmm. Kanun ve yönetmeliklerde de bunun birazcık daha desteklenmesi lazım. Yeni çıkan yönetmelik ve mevzuatta var bu konular. Aslında var. Türkiye'deki bir eksiğimizde olan mevzuatları da biz bilmiyoruz ya da uygulamıyoruz. Hani bizim buradaki bahsettiğimiz konuların çoğu aslında baktığımızda işte Avrupa Birliği Müktesi adında veya başka bizim kullandığımız standartlarda da var. Fakat maalesef Birçok projede insanlar kendi işlerine geldiği gibi bunu yorumlayıp yapmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Ve denetlemedeki bir takım aksaklıklardan Hı -hı. ötürü uygulayamıyoruz. Yani bizim altyapımız var, mevzuat altyapımız var. Fakat bunun dediğim gibi bir kültür, bilinç oluşturularak bunun insanların aklına ilk gelen şeylerden biri olması lazım. Nasıl evet. deprem ilk aklımıza geliyor? Evet. Ee, çevreye olan etkiler, insan sağlığına olan etkiler... ...ilk aklımıza gelmesi lazım. Bunun ekonomik yönü de var. Yani siz enerji verimli bir bina yaptığınızda aslında... ...hani her şey ekonomiye bağlanıyor maalesef hmm. ama... E, ...bize maliyet... ...konusunda da çok büyük faydaları var. Sağlığımız çok önemli. Yani sorsak herkes önce... ...sağlık der. Evet. Fakat... E, ne kadar sağlıksız sağlık, binalarda... <gülüyor> ...sağlıksız binalarda geçirir. yaşıyoruz. Yani herkes önce sağlık der... ...ama bunun gerçekte yaşama kimse geçirmiyor gerçekten. Ya da bir araba alırken mesela... ...insanlar arabanın ne kadar benzin, mazot... ...tükettiğini haklı olarak sorguluyorlar... ...ve fiyatını ona göre yapıyorlar. Fakat bir bina... Bir daire alırken kimse sormuyor bu senede ne kadar yakıt tüketecek, ne kadar su tüketecek diye kimse sormuyor. Halbuki biz bir da binada çok daha uzun süre kalıyoruz. Çok daha uzun süre yaşıyoruz. Çok bu binalar, 3-5 evet. arabalar 4-5 senede satılıyor ortalamada ama binaların çok daha yüksek ortalaması. O yüzden bu bilincin giderek oturması lazım. Yavaş yavaş oturuyor. Yani birazdan birazcık tabii zorlamalarla, birazcık yurt dışından gelen akımlarla Hı -hı. Iı, da olsa... Ee, ...en azından bunun artması önemli bir konu. Ticareleşiyor mu diyorlar. Öyle eleştiriler geliyor. Fakat ben de şöyle düşünüyorum. yani Bir, bir konu ticare, ticareleşecekse eğer... ...çevreyle ilgili, insan sağlığıyla ilgili bir konu bari ticareleşsin. Tabii ki mutlaka ticareleşme oluyor ama... Evet. ...biz bunun e, artmasını diliyoruz gerçekten. Çünkü çok ciddi bir konut e, veya işte bina... E, ...yeni stov var, yıkılacak, yeniden yapılacak... Hı hı. E, ...yeni projeler var. Ve bunların sadece çok az bir yüzdesi... Şu anda yeşil bina olma yolunda ilerliyor. Bunun iğmelenerek artması gerekiyor. Evet. Peki bu e, üretimi, ilk üretimi esnasında aslında tabii sonraki kazanımları çok yüksek. Yani enerji, su, kaynak verimliliği olarak. E, ama yani ilk yapım aşamasında e, çevre dostu olmayan bir binayla kıyasladığımızda maliyeti çok daha yüksek mi? Yoksa e, yani çok büyük bir fark yok mu? Şimdi şöyle, e, maliyet kavramı aslında çok göreceli bir kavram. E, standart bir binada... Eee gerçekten bizim elimizdeki uluslararası standartlara ulusal standartlara uygun bir binayla yeşil bir bina e, arasında aslında maliyet açısından ilk maliyet açısından özellikle zamanlama doğru seçilirse ve kriterler doğru seçilirse aslında hiçbir fark yok. Buna yatırım yapan ve böyle bu konularda çalışan firmalar da getirileri çok fazla. Onların haricinde ilk yatırım maliyeti olarak ciddi bir farklar biz rastlamadık. Hmm. Ha, yani Buradaki önemli olan konu bir planlama çok önemli. Maliyeti arttırabilecek konulardan aslında bahsedersek... ...planlama, ilk başta karar verme çok önemli. Dediğimiz gibi bu bilincin oluşması çok önemli. Bazı konuların standart hale gelmesi çok önemli. Yani bundan 15-20 sene önce ben ilk inşaatlarla ilgili projelerde çalıştığımda... ...işte belki bir izolasyon kullanımı o kadar yaygın değildi ve bu ek maliyet olarak... ...gölüküyordu. Hmm. Gö Fakat şu anda bu, bir binada izolasyon yapılması, ısı izolasyonu yapılması... Bir ek maliyet olarak görülmüyor. Bir zorunluluk olarak görülüyor. Evet. Yani bu bir standartlaşma olmasını o, o sebepten ötürü şey yapıyoruz. Çünkü bunun ek maliyeti olmaz. Yani bir gördüğünüz yağmur, sel baskını oluyor, üzücü olaylar oluyor. Bu ek maliyet olarak düşünülmemeli. Yani bir sert zeminlerin azaltılması, yeşil alanların arttırılması ek maliyet olarak düşünülmemeli. Bu o standart olması gereken bir konu. Ee, gönüllü olarak bırakıldığında tabii insanlar bunu ek bir maliyet getirecek bana gibi düşünüyorlar. Ya da izolasyonların... Arttırılması enerji veriminin arttırılması bize özellikle de cari açımız enerji kaynaklı cari açımızın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ek maliyet olarak ilk etapta belki düşünülebilir ama getirileri gerçekten çok yüksek. O yüzden ek maliyet olarak bazı şeyler düşünülmemeli. Bazı konular da gene e, baştan yola çıktığımızda ve iyi planlama yaptığımızda zaten bu kriterler içerisinden bize en uygun en e, feasible şekilde halledebileceğimiz konuları seçtiğimiz için ek bir maliyet... Öngörmüyoruz. Olsa da bu çok kısa sürede geri ödüyor zaten kendisini. Evet demek ki aslında bu konuda e, özellikle e, belki işte konut e, üretici e, firmalarda e, gerekli bilincin e, ve belki gerekli e, ne diyelim araştırmanın yapılmamış olmasından kaynaklı bir durum söz konusu. E, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tekrar e, Türkiye'deki ve belki biraz da Ee, yurt dışında bu işler nasıl oluyor gelişmiş ülkelerde ee, biraz onlardan bahsedelim. 94.9 Açık radyoda ekonomi ekoloji e, programında e, program başlığımızı çok yakından ilgilendiren hem ekonomi hem de ekoloji meselelerini yakından ilgilendiren bu çevre dostu yeşil binaların yaygınlaşması e, meselesini konuşuyoruz. Altensiz firması kurucularından yeşil bina uzmanı Emre Ilıcalı ile birlikte. Aradan önce Türkiye'deki e, konut üreten gayrimenkul e, firmalarının bu konuya ilgisini e, konuştuk biraz. E, şimdi belki biraz e, yurt dışındaki uygulamalarından e, bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada e, arada çaldığımız parça One Republic'ten Love Runs Out'tu. Evet e, Türkiye'de işte firmalarda bu konuyla ilgili... Bilinç işte yavaş yavaş olmaya başlıyor. Yeni üretilen konut projelerinde bu konuya hassasiyet gösteren özellikle enerjisi kaynak verimliliği konularına dikkat eden firmalar var. Yani herhalde istenen oranda ilerlemiyor olsa da yine de ilgi gösterenler var. Peki bu konuda Avrupa'da ve Amerika'daki uygulamalar nasıl? Belki biraz onları örnek gösterebiliriz şimdi e, özellikle batı ülkelerinde belirtmiş olduğunuz batı ülkelerinde zaten bazı, bazı konular işte çevreyle ilgili, insan sağlığıyla ilgili zaten standart bir halde. Yani insanlar bunu gönüllü olarak yapsam mı Yapmasam mı ikibaliyeti hmm. ne kadar bizim burada hani üzerinde araştırma yaptığımız bazı konular zaten standart olduğu için insanlar bunu sorgulamadan yapıyor, yapmak zorunda. Bazı konular ise e, yapıldığı zaman bir takım pozitif motivasyonlar sağlıyor. İşte bir takım teşvikler var gerek imarla ilgili teşvikler, gerek krediyle ilgili teşvikler, gerek bürokrasi de öncelikle ilgili teşvikler. Bunlar çeşitli ülkelerde çeşitli adlar altında. ...pozitif olarak arttırılıyor. Fakat bu şu ...değil yani ben biname izolasyon yaptım ne kadar ...teşvik alırım şeklinde bize hmm. böyle sorular geliyor çünkü <gülüyor> ...yani normalde yapılması gereken bir şey ...hani e, böyle değil ...tabii ki belli standartların ...belli kriterlerin üzerine çıkan proje ve yani gerçek ...anlamda onları... Ve belli sertifikaların tabii. E, ...şeylerini... E... ...tabii işte uluslararası sertifikalar var ...LİT sertifikası, BRIM sertifikası evet. bizim ...danışmanlığını verdiğimiz denetlemesini yaptığımız ...bunları sağlayan... Onlara hak kazanmış ...tabii bunların ötesine çıkan burada uygulamalarında ...bir takım verimlilik insan... ...insan sağlığıyla ilgili, kaynak korunmasıyla ilgili... ...su verimliliği gibi... ...çevreyle ilgili konularda... ...üstün performans gösteren... ...ve gerçekten üstün performans gösteren projelere... ...tabii ki teşvikler oluyor... Bu önemli. Bunları tabii bu yayılması anlamında çok önemli. Özellikle Amerika'da, özellikle Avrupa ülkelerinde bu teşvikler var. Giderek de artıyor. Gelişmekte olan ülkelerde işte Çin'de, Brezilya'da da gayrimenkul sektörünün, hmm. sektörünün özellikle Körfez ülkelerinde... ...gayrimenkul sektörünün e, büyümekte olduğu ülkelerde bu sertifikalar giderek artıyor. İşte Dubai'de çok örnekleri var. Dubai'de belli yerlerde hmm. yaptığınız binaları mutlaka bir uluslararası yeşil bina sertifikasıyla e, almanız lazım o projelere... İşte İngiltere'de bununla ilgili teşvikler var. <gülüyor> ee, Türkiye'de de e, şu anda çok somut teşvikler yok ama işte hep söyleniyor hep bunların e, ismi geçiyor. Bunun bir bazı şeylerin standart hale gelmesi lazım mutlaka. İkincisi de e, mutlaka bir takım teşviklerin gelmesi lazım. Hani Batı örneğinden yola çıkarsak. Evet evet. Peki, e, yani firma tarafını çok konuştuk ama peki e, tüketici tarafı, e, kullanıcı tarafının e, talepleri ne durumda? Yani bu konuda e, bunu talep etme e, bilinci ne kadar e, yükselmiş durumda? Şimdi orada da batı ülkeler ile tabii Türkiye arasında bir fark var. hani Batı ülkelerinde birazcık daha tüketici bilinci yüksek, satın alma gücü fazla olduğu için tüketiciler tarafından bu konuya talep ol, olması bir teşvik sebebi. Türkiye'de henüz bu... Yeni yeni e, oluşan bir konu. O yüzden birazcık bunu e, büyük firmaların devletin teşviğiyle, devletin itmesiyle birazcık hmm. konu henüz büyüyor. Yani tüketici tarafında çok ciddi bir talep yeni yeni oluşmaya başladı. Özellikle konut konusunda. Ama özellikle ticari binalar konusunda uluslararası yatırımcılar, uluslararası fonlar ya da oralardaki yer kiralayacak uluslararası firmalar... ...zaten kendi kurumsal politikaları gereği e, mutlaka yeşil binalara... O mülklerini yeşil bina olarak almak hmm. istiyorlar. O yüzden o anlamda uluslararası yatırımcılar, uluslararası fonlar anlamında e, talep var. Evet. Ama konut kullanıcısı tabii yeni yeni bu konulara adapte oluyor. Başka öncelikler vardı bugüne kadar. Ama yavaş yavaş o talebin de oluştuğunu görüyoruz. İnsanlar soruyor, insanlar merak ediyor bu konuları. Ee, giderek de artacağını düşünüyoruz tüketici tarafında talep. Yurt dışında tabii tüketicinin de ciddi bir e, farkındalığı var bu konuda ve onlar da mutlaka talep ediyor. Sadece binalarda galimenkü sektöründe değil her üründe yani gittiğinizde evet. her üründe mutlaka bir yeşil çevre dostu sürdürülebilik konusu tüketici tarafından gelen talepte de görülüyor hı hı. ama Türkiye'de birazcık Arz tarafından yürüyor bu hı hı. Ama e, dediğim gibi ticari Binalarda talep var ciddi uluslararası Yatırımcılar büyük yerli yatırımcıların Talepleri var bu yeşil bina konusunda evet. Şimdi biz tabi çevre dostu Yeşil bina deyince e, tabi ağırlıklı Olarak aklımıza hep e, konut Geliyor şimdi tabi siz ticari binalarda Da bunu e, talep eden Şirketler kuruluşlar var deyince e, Aklıma geldi aslında Tabi yeşil bina deyince sadece konut Anlamamamız lazım şimdi bir de Galiba sizin e, yaptığınız çalışmada ...içinde yeşil otel e, konseptleri Tabii. de var değil mi? Ve e, belki o tarafta tüketici talebinde daha bir artış e, olabilir mi? Şimdi şöyle zaten yeşil bina deyince <gülüyor> biz bütün binaları kast ediyoruz. Hı -hı. Hatta en çok ofis ticari binalarda yeşil bina konsepti e, yaygın. Onun haricinde endüstriyel binalar, hastaneler, okullar. Ki okullar evet, önemli okullar bir alan. Okullar çok önemli. Çocukların olduğu daha hassas bölgeler... Oteller belirtmiş olduğunuz hı hı. gibi hatta yeni bir araştırmaya göre yeşil otellere daha büyük talep olduğu özellikle zincirlerin, büyük hı. otel zincirlerinin zaten kurumsal politika gereği kurumsal imaj, sosyal sorumluluk kapsamına da sokabilirsiniz bunu. Bütün binalarında yavaş yavaş yeşil bina sertifikalarını almak istediklerini görüyoruz. Evet. Onun haricinde dediğimiz gibi hastaneler özellikle uzun süreler işleyen ve enerjinin, suyun yoğun kullanıldığı, insan sağlığının çok önemli olduğu, okullar, hastaneler gibi binalar için çok önemli. Ofis binaları zaten önemli. Dediğimiz gibi uluslararası yatırımcılar mutlaka istiyorlar kurumsal sürdürülebilirlik politikaları kapsamında. Birçok bina tipinde, endüstriyel binalar, fabrikalarda mesela gene bu yeşil bina olma özelliklerini hmm, sağlıyorlar. Fabrika tabii, sanayi tesisleri de bu konuda tabii. çok önemli. Yani yoğun olarak kullanılan suyun, Kaynakların, enerjinin. enerjinin yoğun kullanıldığı Ve bütün binalar. Ve tabii yoğun binadan, atığın çıktığı. Tabii atığın çıktığı, atık da çok önemli gene. Ya da insanların çalıştığı, yani her bina bu kapsama giriyor. Her binanın ayrı kendine özgü kriterleri var. Sadece dediğim gibi binalar da değil, mahalle ölçeğinde, kent ölçeğinde de önemli, kriterler var. Tek tek binalar değil Aynen ama öyle. mahallelerin bu özelliğe sahip olması... Ve bunun işte aslında giderek yaygınlaşıyor aslında olması çok önemli. En ideali de o. Çünkü hani parsel bazından ziyade tek bir bina bazından Hı -hı. ziyade bütün bir master plan dahilinde bir bölgenin bu kriterleri... E, ortak bir sinerjiyle uygulaması en verimli sonucu ortaya çıkartıyor aslında. Bizim en büyük teşvik ettiğimiz konu o tabii onun biraz daha zor. Hani tek bir binada bir sürü zorluklarla karşılaşılıyor. <gülüyor> bir kentsel ölçekte yapılması tabii çok zor gözüküyor ama doğrusu da bu. Bu aslında e, makro ölçekten yola çıkarak ilerlenmesi ki en büyük fayda o şekilde sağlanır. Bu anlamda daha iyi kentsel dönüşümü gerçekleştirecek kamu birimlerine, kuruluşlara, firmalara hani bu işi biraz daha geniş şey ölçekte düşünüp mutlaka bir şekilde adapte etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu çok önemli. Yeniden yaparken İnsanlar var olan binaları da bu arada eşit bina yapabiliyoruz ama... Evet. ...yeni yaparken çok daha motive oluyor insanlar bu konulara. O yüzden hani bu fırsatı da kaçırmalım. Çok daha da fizibel oluyor Aynen muhtemelen sıfırdan yaparken. Oluyor. Evet. Ee, bu hafta ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Altensiz firması kurucularından Emre Ilıcalı'yı ağırladık bu hafta. Teşekkür ediyoruz kendisine programımıza yani katıldığı için. Ee, bu hafta da süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.